De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O rahmet etmeyi kendisine ilke edinmiştir. O geleceğinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır. Kendilerini en büyük zihana uğratanlardır ki, iman etmezler. Halbuki, gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir. De ki, gökleri yeri yaratan, beslenmeyip besleyen, Allah'tan başkasını mı tanrı edinecekmişim? Doğrusu bana, Allah'a teslim ve itaat edenlerin ilki olmam emredildi, de. Ve sakın müşriklerden olma, buyuruldu. De ki, ben Rabbime isyan etmem halinde ilerde gelecek büyük bir günün azabından korkarım. O gün, her kim... Azaptan uzak tutulursa, muhakkak ki Allah, ona merhamet etmiştir. İşte en büyük mutluluk, en açık başarı budur. Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse, ondan başkası onu gideremez. Sana bir hayır ve nimet verirse, zaten o her şeye olduğu gibi, buna da elbette kadirdir. O, kullarının üstünde hükmünü yürüten, mutlak hükümrandır. Her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.